Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbi'l alemin. Ve salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evvelin ya vel ahirin. Ve, ve, ve ilaha cem'i el enbiyeyi vel mürselin. Ve ilaha cem'i el evliyeyi. Ve elhamdülillahi ya Rabbi'l alemin. Allah'ın fiillerini el-efalul husnayı anlamaya çalıştırdık hep beraber. Allah'ın her fiilinin, ef'alinin aşktan ibaret olduğunu söylemiştik. Sıra Allah'ın nezeli fiiline gelmiş? İnzal, yani indirir. İndirir deyince ilk akla gelen elbette ki Allah'ın vahyidir. Allah vahyini neden indirdiğini beyan ediyor. İnşallah ayetleri okurken göreceğiz. Buna beraber kayıtsız şartsız iman edilmesini emrediyor. İman edenler hidayete erer dedi, kurtuluşa erer dedi, saadete erer dedi, Allah'a yakın olur dedi, Allah'a dost olur dedi. Cennete girer dedi, hesabı kolay olur dedi. Allah'ın indirdiğine yani ayetlerine iman edenler, kabul edenler. İnkar edenler, yalan dayanlar, kabul etmeyenler, ciddiye almayanlar, ayetlerinden yüz çevirenler içinde Allah onlara gazap etmiştir dedi. Onları lanetlemiştir dedi. Onların yeri cehennemdir dedi. Onlar atalarının dinine uyuyorlar dedi. Bu durumda eğer biri Allah'ın indirdiklerini bilmiyorsa, neyi indirdiğini bilmiyorsa nasıl iman edecek? İman edebilir mi? İman edemez eğer bilmiyorsa. Niye bilmiyor? Ya ciddiye almamıştır, kendisi için gerekli görmemiştir, önemsememiştir, ya inkar etmiştir, yalan saymıştır, ya kendini müstahını görmüş, benim ihtiyacım yok demiştir, ben zaten her şeyi biliyorum demiştir. Hangi cepheden bakarsak bakalım, Rabbine ne demiş olur? Ben senden iyi biliyorum. Demiş oluyor. Eğer Allah'ın ayetlerini bilmiyorsa, hepsi bir kitap. Tek bir kitap. Okumaya ya da dinlemeye tenezzül etmemişse, Allah'ı Rab olarak kabul etmemiş demektir. Ben onun Rablığını, terbiyesini kabul etmiyorum. Onun söylediğini benim için takdir ettiğini, yap dediğini ya da yapma dediklerini ciddiye almıyorum. Ben zaten biliyorum, diyor, demiştir, demiş olur yani. Allah ayet-i öyle buyuruyor kıyamet günü Allah onlara buyuracak ki, siz ayetlerimi dinlemeden, ne olduğunu anlamadan onları inkar ettiniz, öyle mi? Eğer değilse yaptığınız neydi? Hadi söyleyin. Hiç okumadan, dinlemeden, anlamadan kabul etmediniz. Zaten dinlememişsen, okumamışsan, anlamamışsan zaten kabul edecek bir şeyin de yok demektir bu. Ama Allah ayetlerini neden indiriyor? Söyledim. Allah'ın bütün fiilleri aşktan ibarettir. Kulünü sevdiği için. Ne demiş oluyor? Kurum, seni seviyorum, senin doğru yapmanı istiyorum, senin güzel yapmanı istiyorum, senin kazanmanı istiyorum, senin Hazreti insan olmanı istiyorum, senin cennete gitmeni istiyorum, senin hayır olmanı istiyorum, senin rahmet olmanı istiyorum, senin bana yeryüzünde harife olup beni temsil etmeni, bununla beraber, benim vahimle beraber olup onu yaşamanı istiyorum. Yoksa olmaz. Sırat-ı müstakimde yürümeni istiyor. Neden? Ben seni seviyorum. Ondan. Bu durumda Allah'ın vahyini reddedenler, kabul etmeyenler, dinlemeyenler, yok sayanlar, yalanlayanlar, ondan yüz çevirenler, ciddiye almayanlar, anlamak istemeyenler, öğrenmek istemeyenler, böyle bir çaba, bir gayret sarf etmeyenler, ne demiştir? Beni sevmeni kabul etmiyorum. Senin... Beni sevmen benim için bir mana ifade etmez. Bir değeri yoktur demiştir. Öyle buyurur diye ayet-i kerimede. Sizin kalbinizin sizin kalbinizin, gönlünüzün Allah'ın vahyine ısınma vakti gelmedi mi? Daha kalbiniz ısınmayacak mı Allah'ın vahyine? O'na iman etmeyecek misiniz? İmanınızı tazelemeyecek misiniz? Geçmişteki kavimlerin üzerinden uzun zaman geçti, onların kalpleri katılaştı. Allah'ın vahyine karşı, Allah'ın indirdiği kitaplara karşı kalpleri katılaştı. Neden? Uzun zaman geçti. Ne kadar zaman geçmiş? birinden 500 sene ötekinden 1500 sene. Şu anda 1500 sene müminlerin, Müslümanların üzerinden geçmiş kalp katılaşmış. Allah'ın vahyine karşı kalp katılaşmış. Kalbin yumuşaması gerekir. Yumuşaması için de onu dinlemek gerekir dinlerken Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak gerekir. Yani ön yargısız bir fikir beyan etmeksizin dinleyip okumak gerekir. Rabbim bana ne demiş, benim onu anlamam lazım. Benim herhangi bir fikrim varsa, olursa Allah'ın ayetleri karşısında onu reddediyorum ediyorum, Allah'ın ayetlerini kabul ediyorum demesi gerekir. Şeytandan Allah'a sığınmak budur. Şeytanın verdiği vesveseyi kabul etmiyorum. Allah'a sığınıyorum. Allah'ın bana söylediğini kabul ediyorum. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kader. Allah Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde inzal etmiştir, indirmiştir. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu biliyor musun? O bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Çünkü Allah orada oku dedi. Kur'an'ın ilk ayetleri inmiştir. Oku emri gelmiştir. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku dedi. Varlığı, mahlukatı yaratan Rabbinin ismiyle oku dedi. Rabbin kerem sahibidir. Sana ikram etmiştir. Her şeyi senin için yaratmış, sana ikram etmiştir. Bu ikramı alabilmen için, hakiki gerçek ikramı, Rabbinin güzelliğini, tecellisini alabilmen için, Rabbin sana Kur'an'ı ikram ediyor, vahyini ikram ediyor. Oku, anda, ikrama layık ol, ikramı al. O Kadir gecesinde melekler ve ruh Rabbinin izniyle, emriyle inerler. Fecre kadar selamet var. Evet, melekler ve ruh iniyor. Her bir iş için, her bir kişiye iner buna beraber Fecre kadar, yani gün aydınlanıncaya kadar. Gün aydınlanıncaya kadar demek, bu bir gece değildir sadece. Allah'ın vahyi bir gönüle inerse, onun Kadir gecesi olur. Allah adına okumaya başlarsa, Rabbini anlamaya, tanımaya başlarsa, Rabbinin ekrem olduğunu, kendisine ikram ettiğini anlarsa, İman ederse, bu ayetler O'nun gönlüne inerse, artık hep Allah adına okuyacak. Rabbin, Rabbinin ismiyle okuyacak çünkü. Melekler de O'na iner, ruh da O'na iner. Hakikati tecelli eder. Allah'ın nefrettiği ruh tecelli eder. Sonuçta bunu kazanır. Fecre kadar, gün ağırıncaya kadar, aydınlanıncaya kadar... Yani ne zaman gün aydınlanıyor? Kıyamet günü. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlandığında buyurur. O kişi kıyamete kadar selamettedir. Kıyamette zaten Allah'ın huzuruna geldiğinde yine Allah'ın selametiyle, selamıyla, selam yurduyla müjdelenir. Son nefesini verinceye kadar o selamettedir. Neden dolayı? Kur'an onun gönlüne indiği için, Rabbinin ismiyle okuduğu için hakikati anlar, anlanmıştır. Allah Resulü Efendimizin Mirac'taki halini anlatıyor. Buyurur ki: Onun gördükleri hakkında onunla tartışacak mısınız? Yani kabul etmeyecek misiniz? O neyi söylediyse o öyledir. Evet. Ne buyurdu? Andolsun olsun ki onu bir daha görmüştü. Bir daha ona tecelli etmişti. Tecellisi inzal oluyor çünkü. Nerede? Sidretül Münteha'nın yanında. Cennetül Meva'nın yanında dedi. Sidreyi, Bürüyen bürümüşti. Tecelli eden tecelli etmişti. Gözü şaşmadı. Kalbi gördüğünü yalanlamadı. Rabbinin en büyük ayetlerinden evet, bir kısmını gördü. En büyüğünü gördü. Evet, en büyüğü. Rabbinin tecellilerinden en büyüğünü gördü. Allah kuluna tecellisini inzal ediyor. Nereye? Gönlüne. Gönlüne tecelli ediyor. Bu inzal. Kulunun gönlüne nasıl vahyini inzal ediyorsa bir de tecellisiyle inzal oluyor. Bu sana indirdiğimiz mübarek olan kitabımızdır. İnsanlar onun ayetlerini düşünsünler bir de Akıl sahipleri ibret alsınlar diye, gönül sahipleri ibret alsınlar diye, ders alsınlar diye. Bu sana indirdiğimiz kitapla, onunla insanları uyarasın. Bununla beraber onlara nasihat edesin, öğüt veresin. Bunun için göçünde bir sıkıntı olmasın. Rahat ol. Resulullah Efendimiz'e buyuruyor. Ey insanlar, Rabbinizden size indirilene tabi olun. uyu. Ondan başkasına uymayın. Ondan başka dostlar edinmeyin ve uymayın. Ne kadar da az Düşünüyorsunuz. Bir yandan Allah'ın dostluğu, diğer yandan başka dostlar. Kimi dinliyorsan, kime uyuyorsan onun dostusun. Allah'a eğer Rabbini dinlemedin şeytana dost olmuşsun. Bu Kur'an'ı sana sıkıntıya düşersin diye indirmedik. Ancak Allah'tan haşyet duyan kimse ondan öğüt alır, nasihat alır. Çünkü biz bunu insanlar öğüt alsın, Allah'tan haşyet duyanlar öğüt alsın diye indirdik. Biz bu Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Onda Tehditlerin her türlüsünü tekrar tekrar açıkladık ki, insanlar takva sahibi olsun, sakınsın, kendini o tehlikelerden, tehditlerden korusunlar. Bununla beraber ibret alsınlar, uyansınlar diye tehdit ettik. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık hiç kimse seni, Allah'ın ayetlerinden arı koymasın. Sen Rabbine davet et ve sen müşriklerden olma. Eğer birine Allah'ın ayetleri indiyse, Rabbinin ayetleriyle muhatap olduysa, Rabbini dinlediyse, eğer o başkasına uyduysa, başkaları onu Allah'ın ayetlerinden alı koyduysa ne oldu? Müşriklerden oldu. Bununla beraber sen Rabbine davet et. Sen Rabbinin vahyine davet et. Allah size bu kitabı indirdi ki, daha önce Yahudilere, Hristiyanlara kitap bilmiştir. Bize kitap bilmedi onun için. Biz bundan habersizlik demeyesiniz. Diye Allah size bu kitabı indirmiştir. Onlar Allah'ın vahyine iman etmek için, Meleklerin gelmesini ya da Rabbinin gelmesini mi bekliyorlar? Ya da Rabbinin bir kısım ayetlerinin gelmesini mi, gazabının gelmesini mi bekliyorlar? Ama eğer Rabbin bu şekilde tecelli ederse, gazabını indirirse, daha önce iman etmemiş olanlar, ya da imanları kendilerine bir fayda vermemiş olanlar. Onların iman etmesi hiçbir işe yaramaz. Kendilerine bir fayda vermez. Allah'ın gazabının içine girerler. De ki onlara bekleyin. Allah'ın gazabını bekleyin. İman etmediyseniz ya da imanınızdan bir fayda görmediyseniz. Bekleyin, biz de sizinle beraber beklemekteyiz. Allah'ın gazabı geliyor, de. İman etmeyenler ya da imanlarından bir fayda görmeyenler, imanları kendilerini harekete geçirmeyenler, imanlarıyla hayatlarını yaşamayanlar, Allah için çaba gayret sarf etmeyenler, kulluk yapmayanlar, Allah'ın emrettiği gibi kurban edip kurban olmayanlar, İmanlarından bir fayda görmemişlerdir. Sadece dilleriyle iman ettik demişlerdir. Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyorlar ki, Rabbinden sana indirilen Kur'an, Hakk'ın ta kendisidir. O, gücüne sınır olmayan, hem de, Allah'ın yolunu gösteriyor. Bu kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Allah sana bu kitabı hak ile indirmiştir. Onun için dini yalnız Allah'a has kılarak Allah'a abdol. Allah bu kitabı sana hak ile indirmiştir. Hakkı bulasınız diye, hak ile olasınız diye, hakli olasınız diye indirmiştir. O zaman kim ona iman eder, doğru yola, sirat ve müstakime girerse hidayete erer, bu kendi lehinedir. Kim de Yüz çevirir, delalette kalır. Yüz çevirirse, sadece kendi aleyhine delalette kalmış olur, sapmış olur. Sen onlar üzerine vekil değilsin. Ansızın haberiniz olmadan, ansızın size azap gelmeden Müslüman olun. Rabbinizin size indirdiğini tatbik edin. O gün, kıyamet günü her nefis diyecek ki Allah'ın yanında yaptığım yanlışlardan dolayı, kusurlardan dolayı bana yazıklar olsun. doğrusu ben ciddiye almayanlardan hafife alanlardan basite alanlardandım. Allah'ın yanında, öyle buyurdu. Yani kul bilmeli ki sürekli Allah'ın huzurundadır. Yanlışı Allah'ın huzurunda yapmış. Kıyamet günü buna şahit olunca öyle söyleyecek. Allah bu kitabı ölçü olarak indirmiştir. Mizan olarak indirmiştir. Nereden biliyorsun? Belki de kıyamet yakındır. Her şeyin ölçüsünü Allah indirmiştir ve her şeyin ölçüsü Allah'ın vahyidir. Her şeye bir ölçü koymuş, her şeyi beyan etmiştir. Andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik çünkü biz onunla insanları uyarırız, ikaz ediyoruz. Davet ediyoruz. Kendini kötülüklerden sakınanlara Rabbiniz ne indirdi denilince onlar Rabbimiz hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel amel işleyenlere güzel bir mükafat vardır elbette. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı takva sahibi olanların varacağı yer, yurtları ne güzeldir. Bu Kur'an öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan nura çıkarır, her şeye galip olan, hamde layık olan, Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik, inzal ettik. Kur'an'dan başka yol yok. Kur'an'dan başka nur yok. Kur'an'dan başka hidayet yok. Allah'ın yolu göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Şiddetli azaptan dolayı onların vay halini. Andolsun ki size öyle bir kitap indirdi ki bütün şan ve şerefiniz ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Yoksa siz bunu inkar mı ediyorsunuz? Bütün şerefiniz ondadır dedi Allah. Aklınızı kullanmayacak mısınız dedi. Aklımızı kullandığımızda bütün şerefimizin, bütün kıymetimizin, bütün değerimizin Kur'an'a göre olduğunu anlarız. Buna iman ederiz. Onsuz ne insanın kıymeti vardır, ne değeri vardır, ne şerefi vardır. Hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı idir. Eğer şerefimiz ondaysa, ne kadar öğrendik, anladıysak o kadar onunla şeref bulma imkanımız olur. Ne kadar iman edip, ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürdüysek o kadar onunla şereflenmiş oluruz. Şerefimizi Allah'tan, Allah'ın vahyinden alıyoruz çünkü. Bununla beraber bütün kitaplar Allah'a aittir, bütün peygamberler Allah'ın peygamberleridir. Öyle buyurur Allah, İçlerinden zulmedenleri hariç, onlar bir yana zulmedenler, zalimler kendi kitaplarını da kabul etmiyorlar peygamberlerini de kabul etmiyorlar zulmedenleri bir yana ehli kitapla en güzel şekilde mücadele edin en güzel şekilde ve deyin ki Allah konuşmayı öğretiyor bir yahudi ile bir Hristiyan da konuşmayı öğretiyor Müslüman kardeşimizde değil ona göre Müslümanlarla müminlerle nasıl konuşmak gerekir oradan anlamak gerekir ehli kitaba deyin ki bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Önce böyle söyle. O da Allah'ın kitabı. Bize indirilene iman etmişiz. Size indirilene de iman etmişiz. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Hepimiz bir olan Allah'a iman ediyoruz. Ve biz ona teslim olmuşuz. Biz... Müslümanlardanız. Değil. Böyle söyleyince, onu davet etmiş olursun. Bak hiç, kırmadan, herhangi bir şekilde hakaret etmeden, küfürle itham etmeden davet ediyorsun. Önce ne diyorsun? Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Ama onlar kitaplarını tahrif etmiş. İlahımız birdir. Hakikat böyledir. Allah'ın ehli kitap dedikleri Museviler ve İsevilerdir. Yahudi ve Hristiyanlar değildir yalnız. Yani Hz. Musa'ya iman edenlerdir. Hz. İsa'ya gerçekten iman edenlerdir. Zaten ayetleri okurken göreceğiz. Allah onlar iman etmemişler. Biz Hristiyanlarız, biz Yahudileriz deyip kendine bu ismi verenler iman etmemiş. Söyle onlara, eğer iman etmişsinizse neden peygamberlerinizi öldürüyordunuz? Eğer peygambere iman etmişseniz, ona indirilen iman etmişseniz neden öldürüyordunuz? Aynı zamanda yine Allah buyuruyor, Yaratan, yarattığını bilmiyor mu? Onlar, kendi peygamberlerine, Allah'ın kitabına iman etmiş olanlar, onlara Allah'ın ayeti Kur'an okunduğunda yüzüstü hemen secdeye kapanırlar. Bu Rabbimizin kelamidir derler. Biliyorlar. Onlar kendi çocuklarını tanıdığı gibi seni tanırlar. Onlar bunun Allah'tan geldiğine, hak ile geldiğine iman ederler. Biliyorlar. Ama kendi kitaplarını kabul etmediyse sonra gelen kitabı da kabul etmiyor. Allah'ın vahyini kabul etmiyor. Bu kitap Allah'ın sana indirdiğidir Bu kitabı sana biz indirdik. Onun için kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz, O'na iman ediyorlar. Şunlardan da O'na iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kafirler bile bile inkar ederler. İman etmeyenler kafirlermiş. Bile bile yalnız. Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde yer alan apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak ve ancak zalimler bile bile inkar ederler. Onlara, Yahudilere, Hristiyanlara Allah ne indirdiyse ona iman edin denildiği zaman onlar biz kendimize indirilene iman ederiz derler. Ve ondan başkasını inkar ederler. Oysa yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden gerçek vahiy odur. Onlara de ki peki madem gerçek mü'min iseniz, gerçekten iman etmişseniz, neden daha önce Allah'ın Peygamberlerini öldürüyordunuz. Ne dedi? İman etmemişler. Bu kitaba iman etmeyenler kendi kitabına da iman etmemiş. Hatta peygamberlerini öldürüyorlardı. Bir de Allah tarafından onlara yanlarındaki kitabı tasdik edici bir peygamber gelince... Daha önce kendilerine kitap verenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sırtlarından geriye attılar. Sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi yaptılar. İşlerine gelmeyince öyle yaptılar. De ki, deyiniz ki biz Allah'a iman ettik. Ve bize Allah her neyi indirdiyse ona iman ettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına ne indirildiyse iman ettik. Musa'ya, İsa'ya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak ona boyu, büken Müslümanlarız, Allah'a teslim olanlarız deyin. Müminler böyle söylesin deyin. Bir de onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde onlar hayır derler, biz atalarımızı hangi yolda hangi yol üzere bulduysak ona uyarız dediler. Ya ataları bir şeye akıl erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler demi. Onlara uyacaklar. Yani onlar aklını kullanmayacaklar bir Belki doğru yolu bulmamışlar. Bir bakın hele. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla menfaat elde edenler Allah'ın ayetlerini az bir değere satmış olanlar. Hakkı hakikati olduğu gibi söylemeyenler karınlarına ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak. Sadece onlar için acıklı bir azap vardır. Ayetleri gizliyor muyuz? Ayetleri gizliyoruz. İşimize gelmeyince gizliyoruz. Gelmeyince kendimizden gizliyoruz. Anlamadım diyoruz. İşimize gelmemiş. Neden? Dünya hayatını, dünyadan biraz daha menfaat etmek için gizliyoruz kendimizden. Bir de gizleyen alimler vardır. Sanki ayetlere yokmuş gibi muamele eder. Biz Kur'an'a uyuyoruz der. Ayetleri gizler. Anlatmaz. Sen ona okusan bile dinlememiş gibi, anlamamış gibi yapar. Bu önemli değil der. Bunu geç der. O Ramazan ayı ki Allah insanları irşad etsin, rüştüne ersin diye hak ile batılı birbirinden ahir etsin, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etsin diye, hidayet rehberi, hidayet olsun diye, hidayete rehberlik etsin diye, bu Kur'an'ı Allah indirmiştir. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa, onda oruç tutsun. Kim de hasta ya da yolcu olursa, tutmasın, sonra tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmenizi ister. Böylelikle şükretmiş olasınız diye. Rabbinizi tekbir edersiniz diye. Neden? Eğer Allah sana bu Kur'an'ı indirdiyse, sen Kur'an'a sarıldınsa, kabul edip iman ettin Rabbinin büyüklüğünü kabul edip Rabbini tekbir ettin. Yani Allahu Ekber dedim. Yoksa kimin sözünü ciddiye alıyorsan onu tekbir etmişsin. Buna beraber hem irşad için Rüştüne ermek için hem hidayete ermek için hem doğru yolu bulduğundan dolayı şükretmiş olursun, yoksa şükretmiş olmuyorsun. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti, müminler de onun iman ettiği gibi iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine iman ettiler biz Allah'ın Resulü arasında fark gözetmeyiz, dediler. Duyduk ve itaat ettik. Derler, Rabbimiz bizi mahfilete dönüş sadece sanadır, derler. Bunlar müminler. Allah sana bu kitabı, kendisinden önce gelen kitapları tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi inzal etti. Daha önce insanlara hidayet olsun diye Tevrat'ı İncil'i de yine o inzal etmiş, indirmişti. Evet, bu Furkan'ı da hakiki batıldan ayıracak olan bu Furkan'ı da o indirdi. Gerçek şu ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah aziz ve intikam sahibidir. Neyin intikamını alıyor? Aziz ve intikam sahibi. aziz intikam, Bütün kudret, bütün şeref ona aittir. Buna beraber intikam sahibidir. Eğer biri Allah'tan başka bir yerde şeref alarsa, Güç ve kuvvet ararsa Buradan dolayı Rabbini değil Onu dinlerse Allah onu rezil eder. Gücünü de alır, şerefini de alır. Sana bu kitabı indiren O'dur. Bu kitabın, Kur'an'ın Ayetlerinin bir kısmı mühkemdir ki, bunlar kitabın anasıdır, kitabın özüdür. Herkes, mühkem olan ayetleri, mühkem ayetler aynı zamanda apaçıktır. Herkes anlar, her hurbunu anlar. Bunu anlaması ona yeterlidir. Ayetlerin bir kısmı, genel olarak mühkemdir. Ama bir de müteşabih olanları vardır, bir kısmı da müteşabihdir dedi. Teşbih, benzetme yolu değil, Allah bir şey anlatmış. Teşbih etmiş. Kalplerinde hastalık bulunanlar, o müteşabih olan, teşbih edilen ayetlerin peşine düşerler. Onları böyle kendi kendilerine yorumlamaya çalışırlar, yor yorumlarlar. Halbuki onu anlayamazlar. Allah'tan başka kimse, Onların anlamını bilmez bir de Allah'ın kendisine iman verdiği, ulul elbab, gönül sahipleri, bunu anlar. Gönül sahipleri, ulul elbab. Gönlü Allah'ın nurunun tecelli ettiği kimseler. Gönlü Allah'a ait olanlar, gönül sahipleri gönüllerinin sahibi Allah olanlar. Allah biliyor, bir de gönüllerinin sahibi, gönülü Rabbine teslim etmiş olanlar. Bir de onlar biliyor. Müteşabih olan ayetleri. Ama mühkem olan ayetleri herkes bilir ve anlar. Onun için Kur'an'ı okurken, mühkem olan ayetleri zaten biliyoruz. İçindeki müteşabihleri de Allah öyle buyuruyordu. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun dedi. İlle de onu da anlayacağım diye ısrar etmenin de bir manası yok. Ama mühkem ayetler senin için yeterlidir. Sırat-ı müstakime girip yolu yürümen için yeterlidir. Allah'ın vahyine tabi olman için yeterlidir. Allah'ın vahyini anlamadan gerçek Öyledir. Ne Rabbimizi anlarız, ne kendimizi anlarız, ne kim olduğumuzu anlarız, ne neden bu alemde olduğumuzu anlarız. Ne sirat-ı müstakimi anlarız, ne sirat-ı müstakimde kimlerle beraber yürümemiz gerektiğini anlarız. Hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini anlamadığımız için evet, ne yaparız? Şeytana uyarız, nefse uyarız, kendi kendimize bir şeyler üretiriz. Onun için Allah bu kitabı niye indirmiş? Onu anlamamız gerekir. Onun için ayetleri böyle peş peşe okuyoruz. Kitap ehlinden öyleleri var ki, Yahudilerde, Hristiyanlardan öyleleri de var ki Allah'ın size indirdiğine iman ederler. Rablerine boyun bükerler. Allah'ın ayetlerini az bir yere değişmezler, satmazlar. Onların mükafatı da Allah katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı seri olarak görendir, çabuk görendir. Şunları görüyor musun? Allah bakın görün dedi yani. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettik diyorlar. Allah, Allah'ın vahyinden başka bir şeye iman etmeyin. Buyurduğu halde Allah'ın vahyinin dışında bir şey, bir şeyle muhakeme olmak istiyorlar. Hakem olarak Allah'ın vahiyini kabul etmiyorlar. Böyle yapanları, şeytan onları bir daha dönemeyecekleri bir delalete düşürmek istiyor. Sürüklemek istiyor. Böyle devam ederse düşer. Sürüklenir. Şeytanın peşinden sürüklenir. Eğer biri ben Allah'a, Allah'ın Resulüne, Allah'ın indirdiğine iman ettim dediyse, her konuda hüküm Allah'ın ve Resulünün'dür demelidir. Yok onun hükmünü kabul etmiyorum, başka bir hükmü kabul ediyorum, başka bir hüküm derken, kanunu kabul ediyorum dese, ya da bir başkası hüküm versin, bizde adet böyledir dese, ne olur? Şeytan onu sürüklüyor. Hem de geri dönemeyeceği bir yere sürüklüyor. Çünkü az bir menfaat karşısında ne yaptı? Allah'ın ayetlerini sattı. onlara Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e gelin denince münafıkların senden büsbütün uzaklaştığını görürsün. Böyle olanlar münafıkmış. Allah'ın indirdiğine gelin dendiğinde eğer gelmiyorlarsa, onun hükmünü kabul etmiyorlarsa münafıkmış. Resullerimizi müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Onlardan sonra, onlar geldikten sonra, insanların Allah'a karşı bir bahanesi olamaz. Allah, aziz ve hakim olandır. Her şeyi bir hikmetle yapar, bununla beraber bütün güç, kuvvet, şeref ona aittir. herkes gücünü de, kuvvetini de, şerefini de Allah'tan, Allah'ın vahyinden alır. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Allah sana indirdiğine şahitlik yapıyor. Melekler şahitlik yapıyor. Şahitlik yapan kendi lehine şahitlik yapmıştır. Yapmayan da aleyhine yapmıştır. Muhakkak ki Allah'ın vahyini inkar edip İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyanlar derin bir deralete uçuruma düşmüşlerdir. Muhakkak ki Allah inkar edenleri ve zulmedenleri, kendine zulmedenleri, başkalarına zulmedenleri Allah'ın vahiy konuş, konusunda Allah onları ne mağfiret eder ne de hidayet erdirir. Onlar ancak cehennemin yolunda yürüyorlar. Onlar cehennemde ebedi olarak karacak olanlardır. Bu Allah'a kolaydır. Allah söylediğini yapar. Ey insanlar! Allah size bir Resul göndermiştir. Katından size vahyini göndermiştir. Kendiniz için. Ona iman edin. Kazanmak için ona iman edin. Eğer inkar ederseniz, yok sayarsanız, Bilin ki göklerde, yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Allah alim ve hakim olandır. Onun size ihtiyacı yok. Sizin ona ihtiyacınız var. <gülüyor> Ey insanlar, Rabbinizden size bir nur gelmiştir bir mürham gelmiştir. Onunla nurlan. Allah'a iman edin. Allah'a sımsıkı sarıl. Allah'a sımsıkı sarılın, Allah'ın ipine sarılın başka, Allah'a sarılın başkaydı. Allah'a imanınıza sarılın, aşkınıza, muhabbetinize sarılın. Allah'ın size nefrettiği ruha sarılın. Böyle yaparsanız Allah sizi rahmetinin içine alır, lütfuyla size muamele eder ve sizi sirat-i müstakime hidayet eder. müminler için, ben iman ettim diyenler için, iman ettiğini iddia edenler için, kalplerinin Allah'ın zikrine, Allah'ın vahyine, Allah'a saygı gösterip, edepli olup, Rabbinden haşret duyup, ısınma vakti gelmemiş mi, kabul etme vakti gelmemiş mi? daha önce kendilerine kitap verilmiş olanların üzerinden uzun zaman geçtikleri geçtiği için onların kalbi katılaşmış. Çoğu da yoldan evet, çıkmış kimselerdi. Siz öyle olmayın. Siz öyle yapmayın. Kalbiniz katılaşmasın. Taş gibi olmasın. Kalbiniz Allah'ın ayetleriyle yumuşasın. kim Allah'ın indirdiğini beğenmezse, Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Amelleri boşa gider. Allah'ın bir ayetini bile beğenmezse, imanını kaybediyor. Allah ameli boşa çıkarmış demek, cehennemi boyladı demektir. Onlar, daha önce yeryüzünde yaşayanların hallerini görmezler mi? Allah onları helak etmiş. Böyle olanlara, yani Allah'ın ayetlerini beğenmeyenlere kafirlerin başına ne gelmişse onların da başına gelecek olan odur. Onlara bu yakışır. Bunlar Allah'ın sana indirdiği kitabın ayetleridir. Bu haktır ama insanların çoğu Buna iman etmez. Andolsun olsun ki eğer sana indirdiğimiz bu vahiyden sonra eğer onların hevalarına, heveslerine uyacak olursan sana Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir veli, ne de seni koruyacak olan biri o. Bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'a karşı takva sahibi olur, sorumda onu yerine getirirse, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Ona azim bir ecir verir. Eğer bu Kur'an'ı biz bir dağa indirmiş olsaydık, Allah'ın haşyetinden onu baş eğmiş, paramparça olmuş olarak görürdüm. Allah bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyor. Bir dakika indirseydik başeğimiz ya paramparça parça görürdü Ne diyor insan'a? Senin nefsinde paran parça oluyor mu onun karşısında? Dağ gibi nefsini paramparça parça oluyor mu? Dinlerken sen de öyle titriyor musun? Andolsun ki biz size açık açık ayetlerimizi indirdik. Sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan sizin için örnekler anlattık. Takvaya ereseniz diye takva sahipleri için bir nasihat, bir öğüt Andolsun ki bu indirdiğimiz apaçık ayetlerimizdir. Allah dilediğini, dileyeni, sirat-ı müstakime hidayet eder. İsteyenler onunla sirat-ı müstakime hidayet olur ve sirat-ı müstakimde yürürler. İstemeyenler kendi tecihlerini kendileri yapmıştır. Ey Allah'ın Resulü, Rabbinin sana indirdiğini tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, tebliğ etmez, anlatmazsan Resul'luk görevini yapmamış olursun. Tebliğini yap, Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah kafirleri hidayet yerdirmez. Allah, ha havarilere Hazreti İsa'nın havarilerine bana ve Resulüme iman edin dediğinde onlar da muhakkak ki biz Allah'a ve Resulüne iman ettik. Sen şahit ol demişlerdi. Havariler Hz. İsa'ya Allah bize gökten bir sofra indirir mi? İstiyoruz ki ondan yiyelim. Gönüllerimiz, kalplerimiz mutmain olsun. Senin bize hak olarak söylediğini bilelim. Bunu görenlerden olup mutmain olalım, dediler. Evet, Allah da onlara sofrayı indirdi. Bununla beraber kim bundan sonra inkar ederse alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabı ona yaparım, buyurdu. Yani bu mucize görülünce, eğer inkar edilirse, ''Alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabı ona yaparım.'' buyuruyor. Demek ki Allah bir de sofra indiriyormuş gerçekten. Dileyince indiriyor. Buna beraber bir de kalplere sekinet indirir, huzur indirir, muhabbet indirir. İtminan indirir. Bunlar da manevidir. Buna beraber öyle buyuruyor. Eğer siz Allah'ın Resulüne yardım etmezseniz, bilin ki Allah zaten ona yardım ediyor. Melekler ona yardım ediyor. Yardım eden kendi lehine yardım etmiştir. Etmeyen, etmeyen kaybetmiştir. Bir de münafıklar için buyuruyor. Onlar için Allah'tan mahfilet. ister dile, ister dileme. Onlar için yetmiş sefer mahfilet dilesen de Allah onları affetmeyecektir. Bunun sebebi onların Allah'ı ve Resulü'nü inkar etmelerinden dolayıdır. Münafıklara inkarcı dedi, kafir dedi. Allah böyle kendini kaybetmiş ''Fasıklar gurûhuna hidayet etmez.'' buyurdu. Münafıklar derler ki, bir süre indiği zaman işlerinden biri çıkar, bu süre hangimizin imanını artırdı? Allah imanı artırıyor buyuruyor ya, müminlere gelince, her bir inen süre onların imanını artırmıştır. Onlar sürekli müjdelenirler. Kimler? Müminler. Eğer ayetler ona okunduğunda, o ayetleri okuduğunda imani artmıyorsa mümin değil. mümini imani artıyor, bir de sürekli Rabbinden müjde alıyor. Her bir ayeti öğrendiğinde gereğini yapıyor, ahlaka dönüştürüyor. O onu Rabbine yaklaştırıyor, dolayısıyla müjdeleniyor. Ama münafıkların imanı artmaz tabii. Allah öyle buyurdu. Ama müminlerin imanını arttırır. Ayet devam ediyor, kalplerinde hastalık olanlara gelince onların da murdarlıkları artar. Murdarlık, murdar leş demek. Pislik demek. Onların da küfri artıyor, şirki artıyor, nifakı artıyor. Hatta nefreti artıyor. Onlar kafir olarak ölecek olanlardır. Onlar, o her yıl bir veya iki kere kendilerinin çeşitli belalara uğratıldıklarını görmüyorlar mı? Böyleyken yine de tövbe etmiyor ve ibret almıyorlar. Allah uyarıyor, ikaz ediyor. Musibet veriyor, bela veriyor. Tövbe etsinler, Rablerine dönsünler diye. And ki size içinizden öyle bir Resul gelmiştir ki, aziz, şerefli, şerefli bir Resul gelmiştir. Bununla beraber size karşı çok düşkündür. Müminlere karşı rauf ve rahimdir. Üzerinize titler, titrer, müminlere karşı rauf ve rahimdir. ''De ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur, ben ona güveniyorum, tevekkül ediyorum, o azim olan arşın sahibidir.'' Sadakallahu azim İnşallah Allah, Kur'an'ı neden indirmiş anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, Ehl-i kitabın üzerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri katılaşmış. Siz öyle olmayın buyurdu. Kalbiniz yumuşasın, Allah'ın zikrine karşı yumuşasın, tenleriniz ürpersin. Kalbimiz katılaşmış mı Allah'ın ayetlerine karşı? Bugün şahidiyiz. Ama Allah öyle buyurdu. Müminlerin imanını arttırır. Hem de bir sefer değil. Eğer bir sefer sadece bir sefer arttırmış olsaydı tekrar tekrar okunan demezdi. Tekrar tekrar okunan demezdi. Bıkılmadan, usanmadan okunan demezdi Kur'an'a. Namazın her rekatında Fatiha'yı bize okutmaz diye. Bu durumda her okuduğunda imani artıyor. Allah'a olan muhabbeti artıyor. Yakınlığı artıyor. Allah ile arasındaki perdeler aralanıyor. Bütün müminler kendine bakmalıdır. Ne kadar Allah'ın vahyiyle iç içedir, haşır neşirdir. Ne kadar onu dinliyor. Allah imkanlar vermiş, her yerde dinleme imkanı vermiş. Arabada giderken, hatta yolda giderken, telefonu açıp dinleyebiliyoruz, evde açıp dinleyebiliyoruz. Hemen her yerde dinleme imkanımız var. İmanımızı artırma imkanımız var. Allah'ın vahyini anlama imkanımız var. Allah'ın ayetleri okunurken kendini Allah'ın huzurunda bilme imkanımız var. Tatma imkanımız var. İçinde bulunduğumuz ana gelme imkanımız var. Rabbimiz konuşuyor. Konuşan onun adına konuşuyor. Onun ayetleri okunuyor. Allah öyle konuştu, öyle anlattı. Hiç bundan daha büyük bir yakınlık olur mu? Eğer biri Kur'an'ı okusa, dinlese, sonra yemin etse, dese ki ben Allah ile konuştum, Allah benimle konuştu dese, yeminine kefaret gerekmiyor. Öyledir çünkü, doğru söylemiş. Allah onunla konuştu, yeminine kefaret gerekmiyor. Eğer iman ettiğimizi iddia ediyorsa, onun bizimle konuşmasını istemiyor muyuz, sevmiyor muyuz? Bu nasıl iman? Bu nasıl aşk? Nasıl muhabbettir? Bir de ayetlerin gönüle ilmesi, inzal olması vardır. Gönlünü açınca. Gönlü açmadan gönüle ayetler ilmez. Bizim gönlümüzü, Rabbimiz'e açmamız lazım. Beni yaratan Rabbim bunu bana söylüyor deyip gönlümüzü açmamız lazım. O zaman gönlümüze inzal olur. İnzal olunca ne olur? Açılır. Ay. İlk defa dinlemiş gibi. Rabbimiz, Rabbimizin bize onu söylediğini tadarız. Ne deriz? Sanki ilk defa okudum gibi, ilk defa dinledim gibi, böyle birden Kendime geldim. Uykudan uyanır gibi. Oysaki daha önce elli sefer dinlemiştim, böyle anlamamıştım. Deriz. Gönüle indi. Ya vakit gelmemişti evet, ya gerektiği gibi anlamaya çalışıp tefekkür etmemişti o ayet üzerinde. İnşallah gönlümüzü açacağız. Zaten Ramazan ayı, Kur'an ayı Kadir gecesi, Kur'an'ın indiği gece Gönlümüzü açacağız. Ramazan gecesinin her gecesi Kadir gecesidir. Kadir gecesinin nuru, bütün Ramazan'ı kaplamıştır. Tecelli etmiştir. Allah indiriyor, meleklerini indiriyor. Ruh iner. Buna beraber her biri bir iş için inmiştir. Her bir kula inmiştir. Yeter ki kuru gönlünü açsın. Rabbini açsın. Rabbinin vahyine gönlünü açsın. Allah onun gönlüne indirir. Allah bizi gönlünü açanlardan eylesin. Rabbini dinleyenlerden eylesin. Rabbim Allah'tır diyenlerden eylesin. Rabbinden başka tarafa dönmeyenlerden eylesin. Rabbinin vahyinin hakemliğini kabul edenlerden eylesin. Hükmünü kabul edenlerden eylesin. Ona tabi olanlardan eylesin. Ben bana ben Rabbime ben Allah'ın Resulüne indirilene iman ettim ve ben Müslümanlardan teslim oldum diyenlerden eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.